Dünyada en büyük nimetullah Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Bundan daha büyük bir nimet olmaz. Her kim ki Hazreti Peygamber'e ümmet olduğu adam en talihli adam, en güzel adam, Allah tarafından en büyük nimete malik olan kişi demektir. Kadık olsun, kadık olsun. Zira bunu tarihte görebiliyoruz. bilal Habeşi gibi köleler Resulullah'a itibar etmekle aziz oldular. Kıyamet gününe kadar salihlerin Aşıkların misalinde taziliyle tepki oldular. Resulullah'ın aleyhinde bulunan azizler hepsi zelil ve setil oldular. Kıyamet gününde lanete uğradılar. Kıyametten sonra cehenneme gelecekler. Onun için bir adam zelilken Resulullah hasan olursa adam aziz olur. Bir adam azizken peygamberin aleyhine geçerse Allah onu zelil eder dünya bu ahirette. Bunu unutacaksın. Resulullah'a ittiva insanın izzetine, şerefine, yükselmesine sebeptir sallallahu aleyhi ve sellem. Gene İmanın kemalini istiyorsan Resul-i Aleyküm sallallahu aleyhi ve sellemi canından, malından, kazandan, kesenden, rütbenden her şeyinden, her şeyinden ziyadesi, her zamanlarında onun bir sünnetini ihya etmek, yüz şehit sevabına malik olmaktır. Bir pak sünnetini, yani mistakla dişini yıkasa bir adam, yahut dişlerini yıkasa, misra olmasa, bisprisize olmasa paraklamla yıkasa, sünnet-i Muhammed diye yüz şehit sevabına malik olur. Sallallahu aleyhi ve sellem.